Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve ashabihi ve azbacihi ve evladihi ve etbahi ecma'in Rabbana iftah beynina ve beyni gavmina bil haq fethihin Ya emfettihalep Rabbiyesi ve Asir, tuassir Rabbi temmin bil hayır Saygıdeğer kardeşlerim Her zaman söylemiş olduğum gibi Bu programımızın Başta bizler için Nefislerimiz için Ailemiz için Şehirlerimiz için Ülkemiz için ve Hatta dünya için Hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum Size takdim etmiş olduğum ve zincir halkası gibi birbirle bağlı, iletişim içerisinde olan konularımızın evimizle bağlantılı olan konuları devam ettirirken, bu haftaki mesajımda, eğitim, sohbetimde biraz konumun yürü soğuk olacak. Hani soğuk yüzlü bir konu gibi, soğuk yüzlü bir mesaj gibi algılayacaksınız ama o da lazım. Günümüzde yergide coğrafyası olarak söylüyorum cahiller yani bilemeyenler, anlayamayanlar, kavramayanlar kötü insanları taklit ederek yaşarlar. Onların yaşam şartlarına tesir eden adres kötü insanlardır. Hayat tarzı kendisine, çevresine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna Örnek olmayan insanlar, ıslaha muhtaç, tedaviye muhtaç, eğitime muhtaç insanlar. Bunların büyük çoğunluğu kulaktan dolma bilgilerle dolaşırlar. Bir kısmı medya haberleriyle, gazete, dergi, ekran haberleriyle yetinirler. Bir kısmı duyduklarıyla hareket ederler. Bütün bunlar o kişinin seviyesini belirtir. Sıradan bir insandır artık o. İşte bu özelliklerle evlilik yapmış olan hanım ve erkek kardeşlerimin ev ortamından birkaç kesit sunacağım şimdi sizlere. Normalde en güzel Kimliğini kazanmış olan Erkek Hanımının Hizmetçisidir Bunu geçtiğimiz Derste söylemiştim Erkek Nikahla evlenmiş olduğu Hanımının çocuklarının Bir hizmetçisidir Bundan dolayı Kavram kelimesine en güzel Yakışan mana Hizmetçilik Mesajının ağır bastığını söylemiştim Hanım ise evine hakim olma özelliğiyle evinin hizmetçisidir. Ama evine hakim oluyor olabiliyorsa bilgisiyle, görgüsüyle, tecrübesiyle, vefakarlığıyla, tedakarlığıyla yapacağı tüm hizmetleri Allah'ın indinde sadaka görecek bir inanç yapısıyla evine hakim olan hanımlar aynı zamanda evinin hizmetçisidir. Çünkü hanımlar evinde eğitimcidir kendi çapında. Hemşiredir. baş arayarak eve gelen beynize veya da çocuğunuza veya kızınıza kalkarak eczar dolabından bir aspirin, bir gripin vermiş olmanız, bir bir yönden çocuğunuza vakıf olduğunuzdan dolayı öbür yönden bir rahatsızlığa düçar olmuş kimseye hangi ilacın iyi geldiğini bilen bir bilgiyle kalkıp da ecza dolabından bir hap vermeniz sizin bir hemşirelik özelliğinizi de temsil eden bir tabur oluyor. Aynı zamanda siz dert ortağısınız. Herkes ev halkının en çok derdini döktüğü adres ev hanım olur. Çocuk annesine açılır, hanım olarak bey hanımın açılır, kız annesine açılır birinci adım olarak söylüyorum. Yani dert ortağısınız siz. Temizlikçisiniz. Hani bazen bayramlarda veya özel günlerde para karşılığında ev temizleyen o fedakar hanımlar var ya, siz aslında her onu yapıyorsunuz. Bundan onur duyuyorsunuz. Bunlar sizlere sanki rabbani şeref madalyaları takan bir tavır içerisindesiniz. Ama biri size hizmetçi dese kızarsınız. Ben hizmetçiyim. Evimin, kocamın, oğlumun, kızımın hizmetçisiyim. Onur duyuyorum diyen bir kişiliğe sahipsiniz. Aşçısınız. Lokantalarda, restoranlarda yemek yapan aşçılar vardır. Düğünlerde, derneklerde yemek yapan aşçılar vardır. Para karşılığında aşçılık yaparlar. Ama siz sürekli aşçısınız. Yani hayatınıza girmiş olan şu hizmetler sizde bütünleşmiş. Zorlanmazsınız. Zevkle, aşkla, şevkle yaparsınız. Ve siz aynı zamanda arkadaşsınız. Aile ortamında arkadaşsınız böyle güzelliklerle bir hayatımız devam etmesi çok güzel. Bir de bunun öbür madalyanın öbür tarafı vardır. Ki. Tam bunun zıttı. Dedim ya cahiller kötü insanları taklit ederek yaşarlar. Aile hayatına geçimini, dirliğini, evinin içini dışını ekranlarla, basınla, yayınla takip etmeye çalışıp özünden Ruhundan Benliğinden Gönlünden Allah'tan ve peygamberden Kopuk olarak Bir hayatı yaşamaya başladığınız zaman da İşte zaman sıkıntılar çok büyük olur Bakın bizim bir zamanlar evlerimizde Danışmanlarımız vardı Yani Dedelerimiz Ninelerimiz Bizi babamız kadar seven amcalarımız bizi annemiz kadar seven halalarımız teyzelerimiz vardı geniş tabanlı bir aileydik biz 3 aylık evli olan kızımız veya evladımız 3 aylık dönemde küçük çaplı bir problemini hemen götürebilirdi veya firasetli ninemiz veya dedemiz veya en yakın akrabamız olayı fark eder hemen çözüm üretirdi şimdi yok şu anda evimizin danışmanları yok. Dedelerimiz, ninelerimiz, amcalarımız, halalarımız mekanik olarak, olarak çok uzak yerlerde. Genç evlilerin muhtemel problemlerini çözecek adreslerimiz tek tek tek tek boşaltılmış. Ve baş başa kalmışlar. Eğer tecrübesi yoksa, bilgisi yoksa, altyapısı yoksa, bilgi donanımıyla donanmamış ise küçük çaplı bir hata kronik hale gelen hastalığa dönüştürmüş oluyor. İşte biz de bu vereceğimiz mesajımızda aile hayatımızda muhtemel bazı istenmeyen konular üzerine duracağım ki bu konuların Yüzü biraz soğuk olacak elbette. Değerli kardeşlerim, dört mevsim yaşamaktayız biz. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Sürekli yaz da olmaz, sürekli ilkbahar da olmaz. Bazen kış, bazen yaz. Bunun gibi bazen evlilik hayatımızda da böyle kış mevsimini, yaprak dökümü olan sonbahar mevsimini hatırlatan bir takım istemeyen Olaylar yaşanabilir. Küçük çaplı hatalar. Bir peygamber için bilerek hata işlemesinin mümkün olmadığına inanmak vaciptir. Ama peygamberlerin dışındaki insanların hata edebileceğine inanmak da vaciptir. Bir hanım bilmeli ki benim beyim hata edebilir. Bir bey de bilmeli ki benim hanım da hata edebilir. Önce karı koca, eşler birbirlerinin hata edebileceğine inanmalılar. Hem de bu efal mükellifin içerisinde sıralan vacip hükmünde bir tavırdır. Ama Rabbimiz çok affedici ama bazen de intikam alıcıdır. Rabbim bazen mükafat verir. Bazen ceza verir. Mücazat da verir Yüce Allah. Bakımdan İslam dininde disiplin, müeyyide, ceza gibi konular da bünyesinde söz konusudur. Babanın evladına ceza vermesi, Rabbimizin kullarına ceza vermesi, artık bizim uzaklarda duyacağımız mevzular değildir. içimizde. Ama bu cezanın Terbiyeye dayalı Edebe dayalı Bir temiz bir niyet ile olmak şartıyla Bir anne çocuğuna ceza verebilir Bir baba evladına ceza verebilir Ama bu cezayı Kendi kişisel yöntemlerle değil Allah için çocuğun ıslahı için Tedavi etme niyetiyle ortaya koymak Mükellefiyetindedir Rabbimiz de Kullarına ceza vermiştir Hatta ben size bir hadise aktaracağım. Buharda geçiyor. Yani bu olay o kadar dikkat çekici bir olay ki inanıyorum ki aile hayatımızda da iş hayatımızda, komşuluk hayatımızda çok büyük düğümlerin çözüleceğine inandığım bir örnektir bu. Sahabe içerisinde biri vardır. Adı Abdullah. Şarap içer. Şaraba karşı da cezasını çeker. O dönemin şartlarındaki cezayı çeker. O kadar içiyor ve tövbe diyor ki artık böyle zikzak yapa yapa yapa şarapçı Abdullah diye nam salmış Medine-i Nefsine olmuş bir daha içmiş. O sarhoş olan sahabiyi Medine'nin bir meydanına getirmişler. Kimi kızıyor, kimi ağacın ayağındaki pabuçlarıyla vurmaya çalışıyor. Bir takım ceza yöntemleri uygulanırken bir taraftan da Hasdümer Efendimiz o kalabalığı karşıdan görünce gelmiş bakmış. Ne var burada diyerek. Bakıyor ki aynı adam. Sürekli içki içen ve cezasını çeken adam. Ne diyor biliyor musunuz? Allah seni kahretsin yine mi içtin diyor. Yine mi sensin diyor. İşte o zaman sevgi ve şefkat peygamberi Muhammed Aleyhisselam hemen müdahale yapıyor. Ona öyle söylemeyin. Hakaret etmeyin. Çünkü o Allah ve peygamberi çok sever diyor. O Allah ve peygamberi çok sever. Hani yine bildiğiniz kütübüsü hadislerinden... Nefsine uyarak gayrimeşru bir işleme tabi tutmuş vücudunu, bedenini cezaya çekmek isteyen bir kadın. Hem de cenaze namazını bizzat Peygamber Efendimiz'in kıldırmış olduğu bir kadın. Önünde tabut, zina yapmış olan bir kadının tabutu namazını kıldıracak ise Peygamber Efendimiz şu dehşet verici manzara değil mi? Öbür taraftan da olayı Büyük bir dikkatle izleyen Ömer Efendimiz Geliyor yaklaşıyor yaklaşıyor Ya Resulallah Fakat senet Ya Resulallah Bu kadın zina etti Aynen böyle bu kadın zina etti Biliyorum ya Ömer Bu kadının Zina ettiğini biliyorum Ama bu kadın Bir de tövbe etti eğer yapmış oldu tövbeyi 80 günahkara taksim etseydik hepsine yeterdi ya Ömer diyor. Şimdi cezalar aile içi sıkıntılar kavgalar, gürültüler hepsini şöyle bir tarafa toplayın bir tarafta da suç işleyen bir insana İslam hukukunda ve fıkında o soğuk yüz olsa dahi içi tamamen şefkat dolu, merhamet dolu bir yöntemi biz aile atmosferine projeksiyon olarak tuttuğumuz zaman zaman her şeyin güzelleştiğini evlilik hayatında kavganın dahi bazen o evlilik hayatını kökleştirdiğini göreceksiniz. Böyle değil de olayı tamamen duygusallığa, tamamen intikam almaya, tamamen kendi sinirinizi ve böyle dolmuş olan sinirsel yapınızı boşaltmaya yönelik bir tavır, bir söz, bir bakış işte o zaman bunun ne ailede yeri vardır, ne hukukta yeri vardır, ne de toplumsal hayatta yeri vardır. Bundan dolayı bir öğretmen dahi dersine çalışmayan öğrenciyi dersine çalışsın, daha güzel olsun, ülkesine, milletine, ailesine, çoğunla, çocuğuna, faydalı olsun niyetinin dışında sırf kendisine saygısızlık yaptığından dolayı döverse günahtır. Niyet burada çok önemli. İşte bu ön sözde ele almış olduğum temel konuların ışığında şimdi yüzü soğuk olan mesajımı konuları sizlerle kademe kademe yavaş yavaş ısındıra ısındıra ve sindire sindire takdim etmeye çalışacağım. Rabbimiz Kur'anında Kur'an-ı Kerim'de kadınları iki kısma ayırır. Birincisine erdemli kadınlar, ikincisine serkeş kadınlar dedir. Birincisini geçtiğimiz derste aktarmıştım. Salih kadın olmayı sağlayan temel etkenleri ...sillere maddeler haline takdim etmiştim. Onlar erdemli kadınlar... ...saliha kadınlar... ...namaz kadar kutsal... ...çiçek kadar ince... ...narin olan varlıkları... ...bizzat Peygamberimizin dilinden... ...İslam ahlak kitaplarından... ...aktarmaya çalışmıştım. O konuya tekrar... ...dönmek istemiyor ve sadece... ...tas salihatü... ...ganitatün... ...ayetini bir daha hatırlatıyorum... Saliha kadınlar ganitattır. Gönüllerindeki derin teslimiyet ve itaat duyguları içerisinde hizmet ederler ve itaat ederler özelliğiyle onlar bir makam, bir rütbe elde etmişlerdir. Şimdi ikinci kategoride inceleyeceğimiz kadınlar ise serkeş kadınlar. 80-90 100 metrekarelik evlerinde aile hayatını zehir zembereğe çeviren baş kaldıran ve Kur'an'da nüşuz kelimesiyle dillendirilen kadınlar serkeş kadınlardır. Nüşuz demek düşmanlık demektir. Husumet demektir. Kin demektir. Çatışma demektir huy zıtlığı demektir. Nefret demektir. Kavga, karşı gelme, cinsel görevini ihmal etme, serkeçlik etme gibi manaları, nüşuz kelimesi bünyesinde toplar. Her zaman böyle itaatlı, itaatını Allah ve kocasına yapmış olan kadınlar olmuyor ki, bazen de böyle dik başlı, sivri dilli korkunç bir düşmanlık kocasına karşı saldırgan diliyle yüz hatlarıyla bakışıyla her şeyle serkeş yapmış serkeş yapan kadınlar vardır tabi burası bir eğitim atmosferiyle icra edilen ve adı aile mektebi konusu olduğundan dolayı biz hep eğitim destekli Eğitim aşılayıcı cümlelerle, belgelerle, bilgilerle konuları takdim etmeye çalışıyoruz. Falan kitaptan aldığım cümle şu, falandan aldığım cümle şu değil de bunu bir doktor kıvamına sokarak, ilaç kıvamına sokarak takdim etmeye çalışıyorum. Soruyorum şimdi, Biz zamanlar ilk önceleri yani evliliğin ilk öncelerinde kocasıyla çok iyi geçinen, Dediklerini anında yapan, saygılı davranan, güler yüzlü olan kocasına karşı, güler yüzlü olan, bir dedini kilemeyen, bu kadın, zamanla bunların tersini yapmışsa, veya bunlara eş değerde olmayan, Başka şeyler yapmışsa ne olacak? İşte o zaman nüşuz olacak. Gainat gidecek, nüşuz gelecek. İtaat gidecek, isyan gelecek. Sevgi gidecek, nefret gelecek. İş yapma gele gelecek. Ge gelecek, işi terk etme gelecek. Bütün bu olumlu ve olumsuzlar adeta yer değiştirecek. Artılar gidiyor, eksiler geliyor. Doğrular gidiyor, yanlışlar geliyor. Cennet adayı kadın gidiyor, cehennem adayı bir kadın geliyor ateşe karşına. Ve nüşuz diyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir durumda erkeğinin, kocasının ne yapacağı, nasıl bir yol izleyeceği konusu ne kastede? Net televizyon programlarında değil Direkt olarak Allah'ın kitabında ele alınmıştır Ama Allah'ın kitabıyla alışveriş olmayan Allah'ın kitabını Çağın içerisine sokmak istemeyen Kimselerin Böyle bir Negatif olumsuz Gönleri öne çıkmış olan kadına Yapacağı muamele belidir Ya boşamaktır Ya dayaktır ve evini terk etmektir, küsmektir. Ancak merhameti büyük olan Allah, insan olarak insanın hata yapacağını bilen Allah, böyle hatalı davranışların içerisine girmiş, kişiliğinden, kendinden, çevresinden, annesinden, kaynasından, kayıntasından, gelirinden giden hangi adresten olursa olsun aldığı duyduğu gördüğü olumsuz bir takım olaylarla kendisini itaattan isyana sevgiden nefrete dönüştürmüş olan bu kadını eski kimliğine orijinal kimliğine dönüştürmek için Cenab-ı Allah bize bir metot bir usul takdim etmiş büyük Allah'ım merhametli Allah'ım evlilik olayını kendi varlığını belgelen bir ayet olarak anlatan yüce Allah bu hususta büyük bir ümitlerle, aşkla, şevkle, evlilik yapmış olan kullarını tekrar bir anda bir celseyle bu dosyayı kapatmamak, tütmüş olan dumanı söndürmek için Kur'an'ında bir yöntem belirtmiş. Allah'ın bildirmiş olduğu, bizzat Rabbimizin ortaya koymuş olduğu bu usulü lan biliyorsunuz. Ben sadece hatırlatmak istiyorum. Nüshu dediğiniz baş kaldırmış, isyan etmiş olan bu hanımefendinin yola gelmesinin, asli kimliğe kavuşmasının ilk adımını mucitallah vaz etmekten başlatıyor. Vaz edeceksin. Fa onlara vaz edin. Konferans tipi konuşmak yok. Sempozyum yok, panel yok. Konferans yok. Ne ya? Vaz var. Çünkü vazın özelliği kişinin iç dünyasına etki yaptığından dolayı. Duygularını döküşerdiğinden dolayı. Duygularını böyle tahrik eder. Vaz yaparsınız ağlar. Vaz yaparsınız düşünür. Vaz yaparsınız tefekküre gider. Vaz yaparsınız kendi kendisini gözden geçirme imkanını elde etmiş olur. Vaaz yapacak. Vaazda kızmak var mı? Yok. Yok. Siz yeryüzünde hastalamış olan bir hastasını tokatlayarak tedaviden bir doktor duydunuz mu? Sen niye hastalan, niye kendine bakmadın, niye soğuk kaldın diyerek tokatlayarak hastasını muayene yapan, ilaç yazan, ilaç veren tedaviden bir doktor bulabildiniz mi? Yok öyle bir şey olmaz çünkü Tıpkı bunun gibi Vaazlık yapma Sorumluluğunu idrak etmiş olan O serkeş hanımın kocası olan Beyefendi Kocası hanımına Vaaz edecek Ben vaiz değilim ben imatip mezunu değilim Ben hafız değilim Demir, Diyerek kendisini diskalife yapmayacaktır Sen nelerce sen vaaz dinledin Camilerde Minberlerde hutbelerde Konuşan nice nice insanları vaizlerimizi, müftülerimizi, imamlarımızı dinledin. İşte o vaiz stilini sen az çok bilirsin. Bir insana tesir etmek için kendini devre dışı tutacaksın. Allah ve peygamberi yerine koyacaksın. Kadın, hatun, Allah'tan kork. İşte konu başlıyor bu. Bir erkeğin Serkeş olan Dik başlılığa yönelmiş olan Hanımını düzeltmenin Isra etmenin ilk adımında Vaizliğin vaaz yapmanın ilk adımı böyle başlıyor Hatun Allah'tan kork Artık bunu genişletin Geçici bir dünya Yalancı bir dünya muhakkat bir dünya ama ebedi bir alem Hiçbir gözün Kulağın duyorganlarının hissetmediği bir cennet ve bir cehennem mizan başı sorgulama bürosu gibi lateşmi, yüce Allah'ın kulunu sorgulayacağı niçin yaptın neden yaptın nasıl yaptın bütün bunları tatlı bir uslup içerisinde hanımının gönlüne girercesine onu kuşatırcasına onu severcesine onu acırcasına bir atmosfer sağlayıp önce ona vaaz edecek bu Allah'ın buyruğu. Rabbim böyle emretmiş. Sen bir anda bırak şimdi bu vaazı falan. Ben neler demedim ki dediğin zaman zaten iş kaybediyorsun. Hadi bir de Allah'a göre yap bu işi. Kimdiye haber kişisel yöntemlerini kullandın ne yaptın? Bir de Allah böyle diyor diyerek yap. Hani hatırlarsanız ben örnek vermiştim sizlere. Olumsuz olan, negatif dediğiniz, Herhangi bir olayın düzeltilmesi için Bir kendinizi devreye kursunuz Ben böyle istiyorum Yapmazsan kızarım kafanı kıralım Kollu koparırım falan filan Bir yöntem var bir de Yapma güzel çocuğum Bak peygamber efendimiz bunu sevmez Rabbim bundan razı olmaz Niye yapıyorsun Bak şu metodu geliştirdiğiniz zaman Siz olaya Allah ve peygamberi katıyorsunuz Kitap ve sünneti Katı ve rahat et Sen de evden çık sen sadece mikrofonluk yapıyoruz. Kim peygamber efendimizin Yüce Allah'ın kitabı Adına hanımına Oğluna arkadaşına çevresine Bu usulü geliştirmiş olsa Ama ben zamiri ben böyle istiyorum Ben böyle yapıyorum Ben merkezi hayat hayatı zehir etti Hayatının merkezine koy bakayım Allah'ı kitabını sünnetini bak bakayım Tatlı hayata 60-70 yıllık hayatının Merkezine koy bakayım peygamberi Önünü Allah nasıl açacak? Ummadığın yerlerine zık veren Allah Ummadığın yerlerden sana çözümler Takdim edecektir Bu ilk adım tabi Baktınız ki Bu serkeşlik Bu huy zıtlılığında Husumeti, düşmanlığı Kin ve çatışması Kavgası, nefreti Tavan yapmış olan hanımefendi Bir vaazla Konuşmakla Yola getirmek mümkün değil. Yaptın olmadı, bir daha dedim olmadı, bir daha yaptılmadığı olmadı, bir daha yaptın. Ta ki iyice kalbin kanaat getirsin ki ha demek ki benim bu hanımım bu dilden anlayamıyor. Buna vazlık yapmak olmadı. Bir çözüm getirmedi bu. İki. Hemen ikinci yöntemi Cenab-ı Allah devreye koyun diyor. Bahçuruhunle fil madacı. Onları Yataklarında yalnız bırakın. Onları hanımlarınızı beraber yatmış olduğunuz yataklarınızda yalnız bırakın. Aynı oda olarak ayrı ayrı yataklarda yatın. Veya aynı yatağı paylaşsanız dahi sırtınızı dönerek yatın hanımlarınızı. Han diyordum ya hatırlayın şimdi kadını. Çiçek kadar narin Namaz kadar kutsal Bu çiçek kadar narin ince ruhlu olan bir hanımefendinin Yatağına yattığı zaman Kocası izin almadan Müsaade almadan Sırtını dönüp yatması O hanıma çok dokunur Psikolojikmen çok dokunur Çünkü hanım ince ruhludur Bakın ben normal hayat seyirinde dahi karı koca yatakta yatarken uyuma sinerasında birbirlerine izin isterler kendi karalanı değil hanımlarının veya beylerinin de bir nevi görüş ve kanaatlanalarla hadi Allah ısmarladık uyumak istiyorum müsaadenize dönebilirim dercesine bir beden diliyle yapacağı işi lisanıyla bir gönül alıcı ifade ortaya koyarlar. çünkü bu bir nezakettir medeniyet bu kibarlık bu ahlak bu Edep bu. Peygamberin yolunu takip etme iddiasının gerçekleştiren hakikatı budur. Bazı müfesle demişlerdi ki bunu yani bir ay kırk gün sürdürün. Bu tedavi diyor çünkü. Bir hanımefendinin sırtını kocasının sırtını dönerek o yatağa paylaşmış olması o hanımefendi öyle ağır geliyor ki Düşünüyor. Ya ben ne yaptım ki bu efendiye? Ben ne yaptım yani bu efendiye? Ya benim için ölüyordu bir zamanlar. Yani benim için hayatını ortaya koymuştu. Allah'ın verdiği tüm imkanları ortaya koymuştu. Ben ne yaptım ki bu efendiye şimdi? Bana yüz bile vermiyor. O yetmeyenmiş gibi suratını döndü. Kadının dillendirmediği bu iç mekanizmasındaki duygular, ona aslında tedavi diyor. Merhamete, anlayışa, barışmaya, özür dilemeye, eski hayata dönmeye, serkeşliğin gidip, uzun gidip, gani tatlın, itaatın gelmesine vesile kılan bir tedavi. Kolay mı kardeşim? Şurada küçük bir sivilce çıkıyor da, sürüyorsun merhemini falan, belki 3 gün, 5 gün, bir hafta sürüyor. Ha birdenbire boğacı bu, Boyacı küpüne sokup da çıkarttığın gibi yapamazsın olayları. Sabideceksin. Çünkü Cenab-ı Allah böyle istiyor. Rabbim böyle Murad ettiğine göre bunda vardır bir hikmet. Senin vaziften bu. Yataktaki ilahi planı, ilahi programı yaptığınız halde, uyguladığınız halde yine bir netice alınmadı. Kadın diyorlar, Muh diyor peygamber demiyor. Olmazsa olmaz diyor. Şimdi ne yapacaksınız? Üçüncü sıraya Yüce Allah'ın koymuş olduğu yöntemin adına darp demişler. Dövün diyor allah Teala. fadr Onları dövün. Şimdi çağdaş bir dünyadasınız. Bir topluma Kur'an'dan, sünnetten habersiz ayetten, hadisten gıdalanmamış ve İslamiyet'i öcü böcü görmüş, Avrupa'nın dilinden öğrenmiş, böyle kaba saba vuran, kıran ortalığı dağıtan bir toplum gibi algılamış olan çağdaş bir insanın şimdi karşımda beni dinlerken tavrına bakıyorum da Allah'a dövmek mi diyorsunuz? Niye zoruna gitti? Bu ülke halkına Beyaz Şam filmlerle dövmeyi sen öğretmedin mi? O çevirmiş olduğun filmlerle Sen Bir kadına dayak atmayı Bu toplam sen vermedin mi Hani medeniyetin Hani layıkliğin, Hani ince ruhluluğun Hani çağdaşlığın Hani sen çağdaş üstü bir anlayışa sahiptin Biz kadın dövmeyi Filmlerde gördük Bilmezdik biz Ben babam rahmetli babamın Annemi dövdüğünü hatırlamıyorum hiç Hatırlamıyorum ben Bakın lan kıymetli kardeşlerim. Padre Buhun'la Onları Dövünüz bölümünü ben kendi kafama göre güya haşa ben İslamiyeti böyle şirin göstereyim. İşte İslamiyet öyle değildir canım. O o döneme aitti. Şimdiki dönemler değişti. Böyle bir şeyim olamaz. Bundan Allah sınır Ama bunun böyle çok güzelce yorumunu yapmışlar. Güzel bir üsleple, güzel bir usulle bu uygulama nasıl yapılacak? Evet kadın değilir ama nasıl değilir? Bunu da o güzel insanların, o ilim ehlinin dillerinden toparlamış olduğumu bir demet yaptım tabiri caizse. O demetimi takdim edeceğim. Ama ne zaman? Bir sonraki dersini takdim etmeye çalışacağım. Herkes düşünsün. Bir sonraki dersimde tarifini yapacağım bu dövmenin usulünü dozajını ve kendisine has olan durumunu iyi anlamak için evli olan tüm kardeşlerim acaba evlendiği günden şu güne kadar kat, hanımlarını kaç defa dövdü? Acaba nasıl dövdü? O dövmeyle benim anlatacağım dövme usulünü terazinin kefesine koysunlar bakalım hangisi ağır basıyor? Hangi dövme şekli Allah'ın kabulleneceği hangi dövme şekilde Allah'ın reddedeceği bir dövme olacak, onu kısmen sizlere konunun ucunu böyle kanatırcasına vermeye çalışacağım. Ama bundan sonraki dersimi vermeye çalışacağım. Konu neydi? Son olarak özetleyecek olursam itaatlı, terbiyeli, nazik, sevecen, her yönünde kadın kokan, her yönünde sevgi, saygı, iletişim kokan hanımefendi. Birdenbire zırtlaştı, sertleşti. Kadınlığına yakışmayan, hanımlığına yakışmayan, çiçeklüğüne yakışmayan deve dikenliyle buluşmaya çalıştı. İşte o fotoğrafı itici. Baktığın zaman hiç sevgi yok, itaat yok. Her şey bitmiş. Canavar ruhlu bakışla karşı karşıya gelen kocanın tekrar bunu eski haline dönüştürmeye yönelik ilahi metodu. Usulünü dozajını ortaya koya koya getirdiğimiz bu tabloyu son noktası olarak inşallah gelecek dersinde takdim etmeye çalışacağım. Ama buradan şuna, şunu söylüyorum ki siz siz olun hanımlarınıza dövme noktasına inansan dahi bu hakkınızı kullanmayın arkadaşlar. Çok haklarımızı kullanmadığınız gibi bu hakkınızda kullanmamanızı tavsiye ediyor. Önümüzdeki dersimizde buluşmak üzere hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti üzerinden hiçbir zaman eksik olmaz. Teşekkür ediyorum.